Yare yare Yare Yare yare Gülümdü gel Gülümdü gel Ben seni seveli Neçe il Neçe ay Neçe gündüz alım aldattın bu sende ne çedildir hayranı oldum yanağına diretrafım pembe ala güldü yamağı dört bir etrafı pembe ala güldü öpsem öldürürler öpmessem Öllem aman bu nasıl zulüm işte hiç bilmem harageden <gülüyor> Gülüm di gel bayramla şahın dostum di gel dertle şahın Bugün. Bugün şanlı bayram günüdür. Her kabahat mende ise ala göz, ala göz, ala göz çatma kaş. Alma kaytan dudağı cümlesi sendedir, hebes bendedir. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Dede gene ben de yanam. Aç sinem, ben de yanam. Kerem eşkından yandı köleyi oldum, umut vermen de yanam. Yar da Aşk odna köle yolum tutuşsun yar da yansın ah ah ah. <Gülüyor> Heddü sen, seni vamsını koy bu yatmadın. Dedim ağam benim paşam benim begim benim köyünde bu dat Bestedim malum mülküm evlak kim hiç demedir. Düştük yol. Ben düştüm diyor. Aşk oduna yar da tutuşsun yansın. Bir şey söyleyeceğim. Yani şoldemlerde hani böyle delikanlılar vardı. Kabahat bende, güzellik sende diyen gençler öyle vardı. Öyle hani Böyle mi? sokaklarda kesme taş, yüksek duvarlığı, tarihi sokaklarda gezen gençler. O romantik gençler, delikanlılar. Ben Ali'ye baktığımda onu görüyorum Türk okurken. <gülüyor> <gülüyor> Türkülerin neferi adeta. Estağfurullah Ali açık yolu alkışlıyoruz. Bravo Ali. Yar dayansın. Ama yar dayansın mı? Evet orada bir cinas vardır. Yar dayansın. Kıyamaz. Yar dayansın. Sineme yar dayansın. Yani dayanmak ve Yanman yanmak anlamında bir, birleştirince ulama yapınca e, o cinas anlamını katıyor. Aysun Hocam. Yani Mehmet hocamı gördüm karşımda, Evet, evet Mehmetiz hocamı. ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim sevgili Ali. Hocam. E çünkü bu eser gerçekten çok. geçişleri olan zor bir eser. Güzeldi. Evet Emre hocam çok zor bir eser. Ama bilmiyorum çok sıklıkla da dinlenilen herkesin çok bildiği bir eser değil. Tabii ki alt müziği dinleyicilerinin aşker olduğu bir eserdir ama. Kerkük Divanı form olarak da farklı. Çarpmaları sürekli ve ilk defa Ali senden bu kadar güzel bir tiza hakimiyeti de gördük. Çok doğru çarpmalarla. Baştan sonra çok kontrollüydün. Ben çok severim Kerkük Divanı'nı. Ben... Çok teşekkür ediyoruz bu eseri seçtiğiniz. Sağ olun hocam. Bu eseri ben 5-6 yıldır çalışıyorum. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Hani Sizin gibi ustaların karşısında dile getirmek bizim için de çok heyecan ve gurur verici. Ama güzel istiyoruz ben. ki en, en iyisi, en iyisi olsun. olsun. En iyisi olana kadar da çalışacağız. Bravo. İnşallah en iyisini bulamayız da çalışmamız hep devam eder. Tebrik ediyorum Ali. Evet. Süper. İsmail. Ya ben ufak tefek sürtoneler duydum ama çok ufak tefek yani. Öyle çok rahatsız edici değil. Onun dışında güzel geçmişsin eseri. Tebrik ederim. Yolun hep açık olsun. Cümlemizin inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür sağ ederim. Cengi Tocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Fazla kontrollü. Biraz kendini e, kendi e, o Kerkük Divan'ın içinde yaşaması gerekir yani. O kadar kontrol etti ki kendini hata yapmayayım diye. E buna hani şöyle yani kendi kendini sürkülaşse edebilir yani. Şöyle söyleyeyim çok kontrol duygudan bu sefer feragatı Uzaklaştırıyor getiriyor. Yani Uzaklaştırıyor. Uzaklaştırıyor. Hani onun ikisini o biliyor ben bilmiyorum. Kendisi Tabii. daha iyi bilir. Ama bu bazı abi. yerlerde vermesi lazımdı kendini ama onda var. Biliyoruz. Ali çalışkan çünkü. Çok teşekkür ederim. Meyni çalışkan Sağ olun. Sağ olun. ve e bahsettiğiniz gibi. Evet, çok çalışkan ve literatürden de haberi var. Ha. Ee, evet. O da çok önemli bir şey. Ee, Günlük ben... hayatında da çok kontrollü olduğu ben için ben. Tela... Türk'ülere evet. öyle. Ya. Telaffuzlarını da çok beğeniyorum. Hem yöresel telaffuzlarını hem kelime telaffuzlarını. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ali Sağ olun. Sağ olun. açık yol alkışlıyoruz. İyi geldi Tersi'nin.